Kardeşlerim, muazzez müminler Dalalet altın dönemini yaşıyor Yalanlar çağının zirve noktasındayız Zalimler kendi değerlerini dünyaya servis ediyorlar Bütün gayeleri, bütün amaçları Yeryüzünde daha rahat, daha müreffeh bir hayat yaşayabilmek Sanki matbaayı, gazeteyi, televizyonu, bütün iletişim araçlarını, vasıtalarını, kendi yalanlarını dünyaya servis etmek için icat etmişler. İnsanlar Avrupa'da, Afrika'da, dağda, bayırda, kentte Amerikan çobanlarının elbiselerini giyiyorlar. Sanki dünyayı tek bir merkezden idare edilen, sevk edilen bir karargaha çevirdiler. İslam ümmetinin kitaplarına müdahale ettiler Tarihi kendileri yazdılar Ulus anlayışını kavmiyetçiliği getirdiler Ümmeti birbirine düşman ettiler En büyük sömürücüleri Kendi işgallerini gizleyebilmek için Ümmeti yönetenleri yönetilenlerini Birbirine düşman hale getirdiler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Leysa minna man daa ila asabiyya ve leysa minna man qatala ala asabiyya ve minna man mata ala çağıran, kavmiyecilik uğrunda mücadele eden, bu mücadeleyi yürütürken ölenler benden, benim ümmet kadromdan değildir demesine rağmen ümmeti İslam Peygamber Ali sallallahu aleyhi ifadesini buyruğunu Reddedip onların ulus anlayışına, ulus kanaatlerine, ideolojilerine teslim oldular Ona meylettiler Yeryüzünde iki kutuplu bir dünya kurdular Dalaleti bu şekilde daha sağlıklı insanlara dağıtacaklarını tevzi edeceklerini düşündüler Bir tarafta zenginler var, bir tarafta ezilenler Zenginler ve ezilenler esasında iki dünyayı da, iki kutbu da kendileri idare ettiler. Hakça düzen dediler, hakikat dediler. Sonra hakça düzenden bahsedenler meydanlarda kendi putlarını, heykellerini diktiler. On binler, yüz binler, milyonlarca insan hakça düzen adına, sosyalizm adına can verdi, öldürüldü, katledildi. Artık bu yalanlar çağının sonuna doğru geliyoruz. Sabah görünüyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ışığı görünüyor. Ve kaler ya Rabbi inna qaumittahadu hada'l Kur'an mahjura. Şu kadar acılar yaşayan, şu kadar ızdırap yaşayan ümmet. Bütün ideolojilerin yalan olduğunu gördü. Artık Kur'an'ı terk etmeyi, Kur'an'ı gurbete göndermeyi Bitirdiler Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselama onun değerlerine, onun dünyasına lebey ki ya Rasulallah diyorlar. Kardeşlerim, hakikate o kadar yaklaştınız ki huwledi ba antefil ummiyina Rasule minhum yetulu aleyhim ayathi ve yuzekhim mayullemhum alkitaba walhikma ummi bir toplumun içinden Ömeri. Ebu Bekir'i, Osman'ı Ali'yi çıkaran, yeryüzünün en büyük medeniyetini kuran Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, yalanlar çağının sonuna doğru yeniden dünyaya konuşuyor. Hakikatle aranızda sadece bir perde kaldı. Perdeyi kaldırdığınız zaman, arka tarafın yalan olduğunu, masal olduğunu, gerçek dünyanın, hakkın, hakikatin... Ezilmeyen insanların dünyasının Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ait olduğunu, onun öğrencilerinin kurduğunu göreceksiniz. Sadece perdeyi kaldıracaksınız. Buyurun perdeyi kaldırın. Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Efendimiz, o hakça düzenden bahsedip, İktidara geldiği zaman Lenin gibi Stalin gibi meydanlara heykellerini kurmadı. Minbere çıktığı zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer Efendimiz radıyallahu an buyurdular ki: İn ra'aytum fiyye i'wijajan fakawwimuni. Eğer bende hata görürseniz, eğer ben de Kur'an'dan, sırat-ı mustakim'den sapma görürseniz beni doğrultunuz. Asab-ı kiram efendilerimiz hem seni kılıçlarımızla doğrulturuz buyurdular. Bir gün Ömer Efendimiz radıyallahu an devlet başkanı Yemen'den kumaşlar gelir. Hazreti Ömer radıyallahu an Medine'de kumaşları dağıtır. Oğlu Abdullah'a da verir, kendisi dağıtır. Aradan şu kadar zaman geçer. Ömer Efendimiz radıyallahu an minbere çıkarlar. Asabı ı Kiram efendilerimiz Mescid-i Nebevi'de Ömeri Devlet Başkanı Ömeri dinliyorlar. Buyururlar ki: "Ya eyühennas, isma'u ve ati'u." Dinleyin beni, bana itaat edin deyince efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Selman-ı Farisi ayağa kalkar. "Seni dinlemiyoruz, sana itaat de etmiyoruz." der. Asabı ı Kiram bütün insanlar dinliyor. Hz. Ömer Efendimiz Selman der neden bana isyan ediyor? Neden devlet başkanının sözünü dinlemiyorsun? Buyurur ki Selman-ı Farisi radıyallahu anh Senin boyun uzun, bizden çok daha büyük bir cüsseye sahipsin, bedene sahipsin. Bize dağıttığın kumaşlar sana bir elbise olaca, olmaya yetmez, kifayet etmezdi. Peki o elbise üzerindeki elbise nedir? Yani bize malı dağıtırken, kumaşı verirken kendine de bir hisse ayırmıştın. O halde bu üzerindeki elbisenin hesabını vermelisin. Ömer Efendimiz radıyallahu an Abdullah der, mescitte kimse kendisine iltifat etmez. Çünkü peygamber mescidi Abdullah'larla doludur. Tekrar Abdullah bin Ömer der: Evladım Abdullah ayağa kalk söyle. Babanın üzerindeki şu elbisenin hesabını ver. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma ayağa kalkar der ki: Babam bana da bir hisse vermişti. Babama kendi kumaşı yetmeyince kendi kumaşımı babama verdim. Üzerindeki elbise ikimizin kumaşıyla yapılmıştır Selman-ı Farisi radıyallahu anh buyururlar ki el an mur nesma ya emir el mu'minin'' Şimdi konuş ey devlet başkanı dinliyoruz emrine amadeyiz Yalanlar çağı bitecek sadece perdeyi kaldırın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dünyasını göreceksiniz Lanet sana Lenin, lanet sana Stalin diyeceksiniz Ezenede, ezilene de, zalime de, tağuta da diyeceksiniz Hz. Osman Efendimiz radıyallahu anh Henüz halife olmamış Medine-i Münevvere'de kıtlık var, Medine'de açlık var Şam tarafından Hazreti Osman Efendimiz'in kafilesi Ticaret filosu, filosu geliyor Tam bin tane deve var Sadece kervan ona ait Bin devede buğday var Zeytin var Kuru üzüm var Medine-i Münevvere'ye Hazreti Osman Efendimiz'in Kervanı yaklaşınca tüccarlar yanına koşarlar Derler ki Bi'na min hâzellezî vesale ileyk sana gelen bu kervandan bir kısmını, malın bir parçasını bize satar mısın? Olur der Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Hz. Osman radıyallahu anh Zaten ben bunu kar etmek için, satmak için almıştım Peki der ne kadar kar veriyorsunuz? Birdir dirheme, iki dirhem veriyoruz Yani yüzde yüz kar teklif ediyorlar Olmaz der Hz. Osman radıyallahu anh أُعطيتُ أكثرَ Bana bundan daha fazlasını teklif ettiler. Medine'deki tüccarlar hayret içinde diyorlar ki: Bizden başka Medine'de tüccar yok. Kim geldi? Kim bundan daha fazla bir kar teklif etti? Diyor ki Osman radıyallahu an Rabbim bana bire on veriyor. Men haseneti felehu asru Kıtlık zamanında Kullarından fakirlere, fukaraya, yetime, dul'a kim verirse ben ona en azından bir'e 10 verecek, siz 1'e 10 verebilir misiniz?'' Hepsi vazgeçiyor, gidiyorlar. Hz. Osman radıyallahu an buyuruyorlar ki, ''Şahit ol ya Rabbi, malımı %100 artırabilirdim. Bana bire 2 teklif ettiler.'' Ama bin deveyi, Medine'de kıtlık var, açlık var tamamını yetim yavrulara, dul kadınlara, miskinlere tamamına senin yolunda sadaka olarak verdim. Bu kulluğumu, riyazetimi kabul eyle ya Rabbi diyorlar. Kardeşlerim, hakikatle aranızda sadece bir perde var. Şunu kabul edeceksiniz. Ya Rabbi bu Kitap Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bize namazı öğrettiği gibi, bize hacı öğrettiği gibi evimizi, sokağımızı, çarşımızı. Dünyamızı da nasıl idare etmemiz gerektiğini de öğretti Ona lebbey ki ya Resulallah dediğiniz zaman dünyanıza Ömer gelecek Osman gelecek kıtlık yılında borç içinde kendi borcunu ödeyemiyor bir kuyusu var Peygamber torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu an efendimiz O fakir fukara susuz kalmasın diye borcun altında kıvranıyor ama yine de okuyusunu satmıyor. Hazreti Hüseyin dünyanıza gelsin istiyorsanız perdeyi kaldıracaksınız. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a o müştehit imamlara dinsizlerin, kefere takımının yıllarca tiyatrolarında, sinemalarında, gazetelerinde belam olarak anlattığı ama hakikatte kahraman olan ulama İslam'a teslim olacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ilacımızda, suyumuzda, çorbamızda İslam olsun. Allah Resulü Aleyhisselam olsun. O zaman size Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a varis olan İbn Abdüsselam gibi alimler yol verecek. İbn Abdüsselam o zalimlere Dalaletin tüccarı olan devlet adamlarına, tağutlara meydan okuyor. Hapse atıyorlar kendisini. Yanına birisi geliyor, diyor ki, ''Efendim, eğer devlet başkanının elini öpersen, seni affedecek.'' İzmin Selam, Allah'a secde eden büyük alim, ayağa kalkıyor, diyor ki, ''Ya eyyuhel miskin, ey miskin adam, değil devlet başkanının elini öpmek, ''Vallahi ma ardahu en yukabbile yedi'' ''Eğer elimi öpmeye gelse ona elimi öptürmem, nerede kaldı bir zalimin elini öpmeyi bana teklif ediyorsun?'' İşte Esedlerin, zalimlerin, pentakonun, yeryüzüne kanı, gözyaşını getiren tağutların yıkılışı İzbin Abdüsselamların davasına lebbek dediğiniz gün başlayacak.